Verdiklerinizi onlardan nasıl geri alırsınız? Oysa sizler evlenip birbirinizle beraber oldunuz. Üstelik onlar da sizden kesin söz aldılar. resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını Allah adına helal kıldınız. Müslim Aremi Ahmet bin Hanbel Özellikle kadınlara karşı her türlü haksızlığın pervasızca işlendiği bir toplumdan bu kötü adaletleri Kur'an birer birer söküp çıkarıyor. Onların yerine faziletli davranışları yerleştiriyor. Burada erkekler haksızlıktan alkol bir başka ayet hedef olarak bundan daha ötesini gösteriyor ve size zorbalık değil fedakarlık yaraşır diyor. Geçmişte İslam öncesinde olanlar bir yana babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu utanç verici bir şey. Allah'ın öfke duyduğu bir davranış ve kötü bir yoldur. Açık olsun, gizli olsun, hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın. Enam 151 Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin ve yüz kızartan bir iştir. Çok kötü bir yoldur. İsra 32 Analarınızı, kızlarınızı, kız kardeşlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, erkek kardeşlerinizin kızlarını, kız kardeşlerinizin kızlarını, sizi emziren süt analarınızı, süt kız kardeşlerinizi, kayınvalidelerinizi ve kendileriyle zifafa girdiğiniz hanımlarınızdan olup, Himayenizde bulunan üvey kızlarınızı nikahlamak da size haram kılınmıştır. Eğer anneleriyle beraber olmadan ayrılmışsanız, üvey kızlarınızla nikahlanmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ayrıca öz oğullarınızın hanımlarıyla nikahlanmanız ve iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmanız da Size haram kılınmıştır. Ancak İslam öncesinde geçmiş olanlar affedilir. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Ne sebep yoluyla haram kılınanlar, süt emme yoluyla da haram kabul edilir. Ne sebep yoluyla haram kılınanlar, Süt emme yoluyla da haram kabul edilir. Buhari, Müslüm. Evlatlığın ölmesi veya hanımını boşaması durumunda onun eşiyle evlenmek haram değildir. Çünkü evlatlık insan, insanın öz oğlu değildir. Daha geniş bilgi için Ahzab suresi 4 ve 30. ayetlere ve dipnotlara bakınız. Ayette belirtildiği üzere iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak yasak olduğu gibi bir hanımı halası veya teyzesiyle bir nikah altında birleştirmek de Buhari Müslüm mümkün değildir. sahibi bulunduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikahlamanız da size haram kılınmıştır. Bunları size Allah emretmiştir. Bunların dışındakiler üffetli davranıp zina etmemek ve mehirlerini ödemek şartıyla size helal kılınmıştır. Evlenip de birlikteliğinden yararlandığınız hanımlara mehirlerini Allah'ın bir emri olarak veriniz. Ama Mehir belirlendikten sonra onu aranızda karşılıklı rıza ile arttırıp eksiltmekte size herhangi bir günah yoktur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. Burada sözü edilen mehir normal evliliklerde kadına verilen nikah bedelidir. Bunun İslam'ın ilk dönemlerinde kısa bir sure kabul edilmekle beraber Kısa bir süre kabul edilmekle beraber Daha sonra sünnetle nes edilen mutan ile Bir ilgisi yoktur Resul, Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem de Mutan hakkında şöyle buyurmuştur Ey insanlar Daha önce kadınlardan Yararlanma konusunda Size izin vermiştim Ama şimdi Allah bunu kıyamete kadar Haram kılmıştır Kimin yanında bu durumdaki kadınlardan Biri varsa onu serbest bıraksın ve onlara verdiklerinden hiçbir şeyi geri almasın. Müslim Ahmet bin Hamber. İçinizden hür ve mümin kadınları nikahlamaya maddi gücü yetmeyenleri sahibi bulunduğunuz mümin cariyelerle evlendirin. İmanınızın derecesini Allah daha iyi bilir. Sizler Aynı soydan geliyorsunuz. O halde cariyeleri, üffetli olmaları, açıkça veya gizli dostlar tutarak zina etmemeleri şartıyla ve sahiplerinin de izniyle nikahlayın. Ve mehirlerini de örfe uygun bir şekilde geciktirmeden kendilerine verin. Eğer onlar evlendikten sonra zina ederlerse onların cezası hür kadınlara uygulanan cezanın, Yarısıdır. Cariyeleri nikahlama izni, zinaya düşme korkusu olanlarınız içindir. Ama nefsinizi dizginlerde cariye almaktan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Allah size hükümlerini beyan etmek sizi daha önce yaşamış iyi insanların yollarına iletmek ve tövbenizi kabul buyurmak ister. Allah her şeyi bilir, her şeyi yerli yerince yapar. Fatiha suresinde geçtiği gibi, daha önce gelip geçenler içinde doğru yolu bularak Allah'ın nimetlerine erişmiş olanların yoluna. Allah tövbenizi kabul edip sizi bağışlamak isterken, Şehvet düşkünü insanlar sizin tamamen yoldan çıkmanızı ve günahlara dalmanızı isterler. O münafıklar kendileri kafir oldukları gibi sizi de kafir olmanızı ve sapkınlıkta eşit hale gelmenizi isterler. Nisa 89 Allah yüklerinizi hafifletmek ister. Çünkü insanoğlu yaratılış itira itibariyle Zayıftır, acizdir. Ey müminler! Karşılıklı rızaya da karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret dışında birbirinizin malını aranızda haksız olarak yemeyin. Kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizlere pek merhametlidir. Birbirinizin malını haksız şekilde yemeyin. Başkalarına ait, malı, ait bazı malları günah olduğunu bile bile haksız yolla yemek için hakimlere rüşvet vermeyin. Bakara 188 Kendi nefsinizi de öldürmeyin ifadesi ya birbirinizi öldürmeyin veya intihar etmeyin anlamlarına gelmektedir. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini yasakladığı cana Kıymayın. Enam 151 Öldürülmesini Allah'ın yasakladığı canı haklı bir gerekçeyle dayanmadan öldürmeyin. Haksız yere öldürülen kimsenin velisine hakkını arama yetkisi vermişizdir. O da misilleme yaparken ölçüyü aşmasın. Çünkü kendisine yetki verilmekle zaten yardım edilmiştir. İsra 33 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın intihar konusundaki bazı hadisleri şöyledir. Kim ne ile intihar ederse kıyamet günü onunla azap bulunur. Buhari, Müslüm. Kim bir dağdan yuvarlanarak kendini öldürürse o cehennem ateşi içinde de ebedi olarak yuvarlanır. Kim zehir içerek kendini öldürürse zehiri elinde cehennem içinde ebedi olarak onu içmeye devam eder. Kim kendini bir demir parçası ile öldürürse o demir parçasını cehennemde karnına batırmaya devam eder, durur. Buhari Müslüm Amr İbn As şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz beni Zatüs Selasil savaşına gönderdi. Çok soğuk bir gecede ihtilam olduğum düşman azdığı için yıkanmam gerekti. Yıkanmam gerekti. Hastalanmaktan korktuğum için su ile yıkanmadım. Teyemmüm ettim ve bu teyemmümle arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Resulullah'ın yanına gelerek durumu anlattığımda Amr cünüpken arkadaşlarına namaz mı kıldırdın? Buyurdu. Ben de Allah'ın kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizlere pek merhametlidir. Ayetini hatırlattım, hatırladım. Teyemmüm edip namaz kıldırdım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Hiçbir şey demedi. Ebu Dahut Ahmet bin Hanbel Kim zulmedip hatta aşarak bu yasaklanan fiilleri işlerse biz onu pek yakında o müthiş cehennemin cehennem ateşine sokacağız. Bu ise Allah için pek kolaydır. Siz eğer yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz sizin küçük günahlarınızı affederiz ve sizi çok güzel bir yere yerleştiririz. Gündüzün iki ucunda gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler Kötülükleri giderir. Bu buyruklar Allah'ı ananlara bir öğüttür. Hud 114 Onlar büyük günahlardan ve fuhşiyattan kaçınırlar. Öfkenliklerinde ise kusurları bağışlarlar. Şura 37 Onlar ufak tefek günahlar dışında, günahın büyüklerinden ve fuşyattan kaçınırlar. Necim 32. Kim Allah'a iman eder ve salih amel yaparsa, Allah onun günahlarını örter ve onu ebediyen kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Bu ise pek büyük bahtiyarlıktır. 9. Büyük günahlardan söz eden yukarıdaki ayet-i kerime günahların büyük kabire ve küçük sagire olmak üzere iki kısmı ayrıldığını göstermektedir. Nitekim bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz helak edici yedi büyük günahtan kaçının buyurunca sahabiler ey Allah'ın Resulü helak edici yedi günah hangileridir diye sordular. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu Allah'a ortak koşmak, Büyü yapmak, Allah'ın öldürülmesini yasakladığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli namusu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina suçu isnat etmektir. Buhari Müslim. Resulullah Efendimizin bir başka hadisinde de şöyle bu şöyledir. Büyük günahlardan kaçınılması halinde beş vakit namaz ile iki cuma namazı ve iki bayram, iki ramazan arasında işlenecek küçük günahlara kefarettir. Müslüm Ayetteki güzel bir yerle cennet kastedilmektedir. Allah'ın bir kısmınıza diğerinden daha fazla verdiği şeylere göz dikip imrenmeyin. Çünkü erkeklerin de kazandıklarından belli bir payı, kadınların da kazandıklarından belli bir payı vardır. Allah'ın tükenmeyen hazinesinden isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. Onlardan bir kısmına verdiğimiz dünya nimetlerine sakın imrenerek bakma. İman etmiyorlar diye de üzülme. Müminlere kol kanat ger. Hicr 88 Kendilerini sınamak için bir takım insanlara verdiğimiz dünya hayatının gösterişine gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Taha 131 Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyor? Oysa dünya hayatında onların geçimlerini biz bölüştürdük ve bir kısmı diğerlerinin yanında çalıştırsın diye Kimin ötekisinden üstün seviyeleri yükselttik. Fakat Rabbinin rahmeti onların toplayabileceği her şeyden daha hayırlıdır. Zuhruf 32 Resulü Ekrem şöyle buyurmuştur. Sadece iki kişiye gıpte edilir. Biri Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince yükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Buhari Müslüm Yüce Allah dünya işinde olsun, ahiret işinde olsun, çalışan kimsenin hak ettiği kazanç konusunda kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Bunun üzerine Rabbileri de onların dualarını şöyle karşılık verdi. Erkek olsun, kadın olsun, sizden çalışan hiçbir kimsenin emeği boşa çıkarmayacağım. Ali İmran 195. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona güzel bir hayat yaşatacağız. Onlara mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl 97. Çünkü elinizdeki nimetler tükenir ama Allah'ın katındaki nimetler tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını Yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahıl 96 Şöyle de eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız harcamaktan korkarak cimrilik ederdiniz. İnsan çok cimridir. İsra 100 Ana, babanın ve diğer yakın akrabanın geride bıraktığı şey, her şey için biz mirasçılar belirledik kendileriyle sözleşme yaptığınız kimselerin paylarını da verin. Şüphesiz ki Allah her şeyi görmektedir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu an rivayet edilen edildiğine göre Mekke'li Müslümanlar Medine'ye hicret edince bir muhacir ile bir ensar birbirleriyle kardeş yapılıyor. Ve onlar birbirlerine mirasçı oluyorlardı. Daha sonra nazil olan Enfal suresinin ama akraba olan Müslümanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi bilir Enfal 75 ayetle o uygulama son buldu. Buhari, Kefaret, Tefsir, Ferahiz. Şüphesiz ki Allah her şeyi görmektedir ifadesi aynı şekilde. Haç, 17'de ve yakın ifadelerle Maide 114, Ahzab 55, Sebe 47, Fussulet 53, Mücadele 6, Buruç 9'da da geçmektedir. Allah'ın insanların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak Aile içinde yüklendikleri mali sorumluluklar sebebiyle erkekler kadınların koruyup kollayıcısı durumundadırlar. Dolayısıyla saliha kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların kocaları üzerindeki haklarını korumasına karşılık hanımlar da kocalarının bulunmadığı zamanlarda kendilerini, onların mallarını ve çocuklarını korurlar. Size karşı geleceklerinden endişe ettiğiniz hanımlarınıza önce nasihat edin. Fayda vermezse yatakta yalnız bırakın. Bu da sonuç vermezse onları hafifçe dövün. Size itaat ederlerse artık onlara haksızlık etmek için herhangi bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, büyüktür. Resul-i Ekrem Efendimiz muhtelif hadislerde şöyle buyurmuştur. Kadınların en hayırlısı, yüzüne baktığında seni mutlu eden bir şey yapmasını istediğinde itaat eden, yanında bulunduğun sırada gerek nefsi ve gerekse malın açısından seni korumaya çalışan kadındır. Ahmet bin Hanbel, Elbani, Silsiratü'l- Ehaddis-i Dünya, geçici bir faydalanmadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı, dindar kadındır. Müslüm, Nesai, i̇bn Mace. Bir kadın, beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse, ona cennette istediğin kapıdan gir denilir. Ahmet bin Hanbel. Elbani, sehut terkit ve tahrîb vedâ hacında Peygamber Efendimiz kadınlarla ilgili olarak Şu seyahatlerde bulunmuştur. Hanımlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onlar sizin yanınızda emanettir. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız istemediğiniz kimseyi evinize almamalarıdır. Eğer bu konuda sizi dinlemezlerse onları incitmeyecek şekilde hafifçe dövebilirsiniz. Onların sizin üzerindeki hakları ise örfe uygun şekilde onları giydirmek yedirip içirmektir. Müslim Hac İnsanlar arası ilişkilerin insanlar arası ilişkilerin bir hukuk bir de fazilet yönü vardır. Bakara suresi 237. ayette işaret edildiği gibi Kur'an bir yandan hukuku belirlerken bir yandan da insanlara bulunan bunun daha ötesini göstererek onları bir fazilet yarışına çağırır ki dünya hayatının asıl amacı da böylece kimin daha güzel işler yapacağını belirlemektir. Ayette erkeğin ve kadının karşılıklı Sorumlulukları, sorumlulukları belirtilirken bu sorumlulukların bir aile yuvasını tehdit edecek ölçülerde ihlal edilmemesi için gereken önlemlerin de aşamalı olarak alınması bildirilmiştir. Bu aşamaların en başında güzelce öğüt vermek gelmektedir. Ancak öğüt fayda vermez de iş inatlaşmaya giderse bu defa yatağını ayırma şeklinde bir Önlem devreye girecek. O da sonuç vermezse en son çağrı olarak hafifçe dövmeye başvurulabilecektir. Bu önlemler meselenin vahamet vehamet kazandığı ve yuvayı tehdit etme istidadı taşıdığı hallerde devreye girebilecek ve son derece dikkatle hakka tecavüz etmeden ve Allah'tan korkarak başvurulacak Olağanüstü önlemlerdir. Yoksa aile iç ilişkilerde kocanın karısını dövmesini esas alan bir uygulama asla değildir. Bu işin hukuk tarafıdır. Konu bir bütün olarak önceki ve sonraki ayetlerle birlikte incelendiğinde görülecektir ki Kur'an'ın aile hayatında gerek erkeğe gerekse kadına gösterdiği hedefler karşılıklı hukuku riayet etmenin de ötesinde bir fazilet yarışı niteliğini taşımaktadır. Bu yarışta örnek alınacak kişi ise hiç kuşkusuz Kur'an'ın canlı timsali olan Peygamber Efendimiz'dir ki onun hayatı boyunca bir kadına el kaldırmak şöyle dursun, kalp kırıcı bir söz söylediğini dahi gören olmamıştır. Onun tavsiye ve buyrukları da hep kadınlara iyi muamele yönünde olmuştur. Peygamberimizin bu konudaki yanlış davranışlardan yakınmaları az değildir. Bir hadisinde sizden birisi kölesini dövdüğü gibi karısını da dövmeye kalkışıyor. Halbuki akşam onunla aynı yatakta yatacaktır. Buhari Müslüm buyuran Peygamberimiz. Başka bir defada birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocalarını şikayet ediyor. Kadınları döven, kadınlarını döven o kimseler. Sizin hayırlınız değildir. Ebu Davud şeklindeki sözleriyle konunun ciddiyetine karşı ümmetini uyarmıştır. Müminlerin imanca en mükemmeli ahlakı en güzel olanıdır. Hayırlılarınız da kadınlarına karşı hayırlı olanlardır. Terimizin buyurduğu da buyruğu da Peygamberimizin iyi bilinen hadislerindendir. Ünlü veda hutbesinde ise Peygamber Efendimiz bu ayeti Nisa 34 tefsir ederek uygulanmasına açıklık getirirken aynı zamanda kadınlara karşı iyi davranmayı da vurgulamıştır. Ashabım size kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar sizin himayenize verilmişlerdir. Apaçık bir ahlaksız işlemedikleri takdirde onlar üzerinde zorbalığa hakkınız yoktur. Şayet Apaçık bir ahlaksızlık işleyerek işleyecek olurlarsa onları yataklarında yalnız bırakın sonra da acıtmayacak şekilde hafifçe dövün. Size itaat ettikleri takdirde artık onlara karşı bahane aramayın. Terminizi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 Rabbin şöyle emretti, sadece Allah'a kulluk edin, anaya babaya iyi davranın, onlardan biri veya her ikisi yaşlanıp eline bakarsa onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. İsra 23 Biz insana, ana babasına iyi davranmasını emrettik ama onlar seni hakkında hiç bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa onlara sakın itaat etme. Dönüşünüz yalnız banadır. Ben de yapmış olduklarınızı size tek tek haber vereceğim. Ankebut 8 Biz insana anne babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımış, sütten kesilmesi de iki yılı bulmuştur. Onun için bana şükret, Ana, anne babana da teşekkür et. Dönüş ancak banadır. Dokman 14 Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice zahmetlerle taşıdı, nice zahmetlerle doğurdu. Annenin hamileliği ve çocuğun sütten kesilmesi de 30 ay sürer.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 Cebrail, bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Buhari, Müslüm. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Buhari, Müslüm. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin. Müslüm, Allah katında, Dostların en hayırlısı dostuna iyi davranandır. Allah yanında komşuların en hayırlısı komşusuna hayırlı olandır. Tirmizi Ahmet bin Hanbel Kendi yediğin senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin sadakadır. Eşine yedirdiğin sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin sadakadır. Ahmet bin Hanbel Elbani Benzer emirler İsrail yollarına da verilmiştir. Bir zamanlar İsrail yollarından Allah'tan başkasına kuruluk etmeyeceksiniz. Anaya babaya yakın akrabaya yetimlere yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla güzel güzel konuşacaksınız diye kesin söz almıştık. Bakara 83 Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenenlerin hiçbirini sevmez. Lokman 18 Kaybettiklerinize üzülmeyin. Size verdiklerimizle de şımarmayın diye böyle yaptık. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenenlerin hiçbirini sevmez. Hadit 23 onlar cimrilik eden ve insanları da cimriliğe teşvik eden, Allah'ın kendilerine bağışladığı zenginliği gizleyen kimselerdir. Biz bu nankörlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Şeytan sizi fakir düşersiniz diye fakir düşersiniz diye korkutur da cimriliğe ve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 Aksine bu onlar için çok kötüdür. Çünkü o cimrilik ettikleri şeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Ali İmran 180 Siz öyle kimselersiniz ki Allah yolunda harcamanız istendiğinde bir kısmınız cimrilik ediyor Halbuki kim cimrilik ederse kendi zararını cimrilik etmiş olur. Çünkü gerçekten Allah zengin, siz ise muhtaçsınız. Siz yüz çevirirseniz o sizin yerinize başka bir millet getirir ki onlar sizin gibi olmazlar. Muhammed 38. Öyle kimseler hem cimrilik eder hem de insanlara cimriliği öğütler. Fakat kim Allah'ın buyruklarından yüz çevirirse şunu bilsin ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layık olan da O'dur. Hadit 24 Resul-i Ekrem Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah verdiği nimeti, izni kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. Tirmizi Ahmet bin Hamber El -Bani. Ey iman edenler! Ahamlardan ve rahiplerden pek çoğu halkın malını haksız yere yerler ve onları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları pek acı bir azap ile müjdele. Kıyamet gününde o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara işte kendiniz için biriktirdikleriniz Şimdi tadın bakalım biriktirdiklerinizin cezasını denilecek Tövbe 34-35 Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde Mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Şeytan, kime dost ve arkadaş olursa ona kötü bir arkadaştır. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye, mallarını harcayanlar gibi, başa kakıp gönül yıkmak suretiyle,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 İnsanlara gösteriş için harcamak bir bakıma şirktir. Şu hadis-i şerifler şirk ile yapılan amelin, amelin hiçbir değer taşımadığı ifade etmektedir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: Ben her türlü ortaklıktan uzağım. Kim yaptığı bir ibadette benden başkasını bana ortak koşarsa o kişiyi de ortak koştuğunu da reddederim. Müslüm Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi Allah'ın huzuruna getirilen bir şehit olacaktır. allah Teala dünyada ona verdiği nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetleri hatırlar ve bunla, bunlara sahip olduğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak ona peki bunlara karşı sen ne yaptın diye sorar. O da şehit düşünceye kadar cihat ettim diye cevap verir. O zaman Allahu Teala yalan söylüyorsun. Sen ne babayi adam desinler diye savaştın. O da denildi buyurur. Sonra Cenabe Hakk'ın emriyle o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Alim desinler diye ilim öğrenen Cemaat adam desinler diye malını harcayan kimseler de aynı şekilde cehenneme hatırlıyorlar. Müslü Görmedin mi biz şeytanları kafirlere musallat ettik, onları durmadan günah ve isyana tahrik etmekteler. Meryem 83. Biz onları öyle arkadaş musallat ettik ki bunlar yaptıkları ve yapacakları ne varsa Hepsini onlara hoş gösterdiler. Böylece kendilerinden önceki cin ve insan topluluklarının başına gelen azap vadi, onlar için de gerçek oldu. Çünkü öncekiler de bunlar gibi mahvolup gitmişti. Hussilet 25 Kim Rahman'ın zikrine karşı körlük ederse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o kendisine arkadaş olur. Şeytanlar Onları yoldan çıkarır. Onlar ise kendilerini doğru yolda tanırlar. Sonunda huzurumuza geldiğinde keşke seninle aramız doğru ile doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Sen ne kötü arkadaşsın der. Zuhruf 36-38 Arkadaşı der ki Rabbimiz onu ben azarladım. Azdırdım. O zaten arkadaşı der ki Rabbimiz. Onu ben azdırmadım. O zaten derin bir sapıklıktaydı. Kaf 27 Onlar da Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine bağışladığı imkanlardan başkalarına da harcasalar da har ne olurdu. Ama Allah onların ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Bazı kimseler de Allah'ın rızasını kazanmak için canını bile verir. Bakara 207 Allah rızası için harcayanların durumu ve ahiretteki kazançlarıyla ilgili ayetler bu ayetin notunda zikredilmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez ama zerre kadar bir iyilik yapılsa onun sevabını kat kat arttırır. Ve ayrıca kendi yüce katından büyük bir mükafat verir. Bu yakıcı azap, kendi amellerinin yüzünden ve bir de Allah'ın kullarına asla zulmetmemesi sebebidir. Enfal 51 Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Bakara 261. Bir iyilik eden on misli iyilik görecektir. Enam 160. Kıyamet gününde biz adalet teradesini kuracağız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmeyecek. Yapılan iş hardal tanesi kadar olsa da hardal tanesi kadar da olsa onu değerlendirmeye alacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya 47 Kim huzurumuza bir iyilikle gelirse, ondan daha hayırlısıyla karşılık bulur. Üstelik onlar o günün dehşetinden de güven içindedirler. Nemil 89 Yavrum, yaptığın iş bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanın içinde de bulunsa, yahut Göklerde veya yerin dibinde gizlenecek de olsa Allah onu meydana çıkarır. Çünkü Allah her şeyi bütün incelikleriyle bilir ve o her şeyden hakkıyla haberdardır. Lokman 16 Kim güzel bir iş yaparsa bu güzel işe karşılık biz onun güzelliğini daha da arttırırız. Çünkü Allah çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir. Şura 23 Doğru yolu gösteren Kur'an'ı işitir eşitmez Biz ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse ne ecelinin eksilmesinden korkar ne zulme uğramaktan. Cin 13 Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa o da onu görür. Zilzal 7-8 Yani Allah Kulun amelinin sevabını hiç eksiltmediği gibi cezasını da arttırmaya gitmez. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah mümin kulun iyiliğini eksiltip zulmetmez. Mümin dünyada yaptığı iyiliğe karşılık rızıkla mükafatlanır. Ahirette de ayrıca mükafatını görür. Kafir ise dünyada yaptığı iyiliğin karşılığını alır. Ahirette ona Hiçbir karşılık yoktur. Müslim Ahmet bin Hanbel